Allahü Teala, Aziz, Kuran. Hûdênî Nâsî bilânatîn Fîdâ ve Türkan. Azîz, Azîz ve Nâzîh ve Hakka Aşık, Hak Rızasına Talip, Cemali mahrubu kibriye olan Muhammed Mustafa'ya kalpten bağlı ve Resul-i her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdirmiş, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip olarak buraya gelmiş ve Hakk'ın kitabına kulak vermiş olan müminler. Ramazan ayı çok muhtere mübarek bir ay. Geçen hafta da bu günü de söylemişiz kullarıyla Allah-u Teala arasındaki münasebetlerin yani kütüb-ül yani semadan inen kitapların cümlesi Revezan-ı Şerif'te nazil olmuştur. İlla bir kitap müstesna olmalı üzere. Hele bahusus ahkamı eskimeyecek olan daima genç ve dinç müminlere şifa kafirlere hüsran olan kitabımız ki Kur'an-ı Müminin Ramazan'da Kadir Gidesi, Leyli-i Kadir'de inzale başlamıştır, müzil etmeye başlamıştır. Ve 23 senede ayet ayet nazi olarak bizim oldukça bizim oldukça Resul-i Ekrem'e böylece tamamlanmıştır 23 senede. Ve ondan sonra bir daha ne kitap gelir ne peygamber gelir. Son Nebi ve son Resul cümle Resuller'in sevgidi, sultanı olan Allah'ın sevgilisi, bizim sevgilimiz ve bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır ki cümle peygamberlerin sevgili efendisidir. Mahşer gülünün sahibidir. makam Mahmud'un sahibi şefaat-ı ona verilecektir. Bunun sahibidir. Livail Handin sahibidir. Cümle Enbiya onun sancağı altına cevap olacaklardır. Elhamdülillah biz ki onun bendesiyiz. İnşallah Mahşer'in şiddetini ve dehşetini görmeyeceğiz. Arşın gölgesinde onun sancağı altında cem olacağız. Mübarek ellerinden ve Haydar-ı Kerrar Efendimiz'in mübarek ellerinden ve Cenab-ı Hasan'ın ve Hüseyin'in mübarek ellerinden aleyhissalâm Hazaratı'nın ellerinden, Abu ı Kevser'den içeceğiz inşallah. Şöyle davet olunacağız. Dünyada emrime imtisalem yemini içmeyi terk etmiştiniz. Gelin şimdi habib Muhammed'in elinden, Haydar-ı Kerrar'ın yedinden, Hasen-i'l-Ahsen'in yedinden, Ağab-ı işinizlenecek ve arşın tahtında Allah'ın sopasına oturacağız inşallah. Oruçtan müminlerin bir kerem ve ihsan-ı Ve bir zümre halk ki bunlar bila hesap, bela azap, mahşe yerine uğramadan, mizan görmeden, kitapları okulmadan doğru cennete gönderilecek. Bunlar Allah'a gizli ibadet edenler. Gizli ibadetin başında da oruç gelir. Çünkü ben şimdi bu karım duyurup buraya gelip çıksam bu kürsüye, sen benim tok muyum, aç gibi bilmezsin. Bu ibadet Allah ile bir ne Senin de öyle değil mi? Onun için gizli ibadetlerin başı oruçtur. Allahü Teala her ibadetin karşılığındaki mükafatı bildirmiş, cenneti, Oradaki bulunan nehirleri, ırmakları, köşkleri, sarayları, hurileri, gurbanları, yıldanları bildirmiş. Oru hakkında demiş ki: "Ere uziyi bir." Cenab-ı bak. bir" manası: "Ben onu mükafatlandıracağım bu cenab-ı bak. Ben gizlemiş Allahu Teala hazretleri." Onun için yarın mahşer gününde "Ey Ramazan'ın şenliğinden, eden, gündüzleri nefislerini yemekten, içmekten alakayan, geceleri ...uykularını Kur'an okuyarak, Allah ile konuşarak terk edenler... ...gelin arşın gölgesinde sofrayı ilahi mediyatı allah Teala... ...kendi sofrasında bize iftar verecektir. Takdim olacak olan nimet, ilk nimet... ...havyardır. resul Ekrem Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mükafatı inşallah ereceğiz. Bila hesab ve azap ...cennete bir takım zümre giderler. Melekler bunlara sorarlar. Hesap gördünüz mü? Defseleriniz okundu mu? Mahşere uğradığınızı, Allah bizi buraya gizli olarak aldı. Siz kim oluyorsunuz? Hesap soruyorsunuz diye. Melekleri o giden zümre, nerede? Bunlar kim acaba biliyor musun? Başta oruçtan müminler. Allah oruçları bizi kabul etsin. Amin. Şimdi kimler? Biraz, biraz karıştıralım bu oruç meselesini. Oruç üç türlü tutuldur. Bir, insan yemez, içmez, bir de münasebetten kendisini veri iptal. Ne bak, hecr sadıktan da güruh şemsa kadar yani güneşin tecir zamanından güneş batışına kadar diğer azalarını korumaz. Bu adam yalnız farzı yerine getirmiş olur. Kulağından gıybet dinlemiş, gözüyle harama bakmış bilen gözün sahibi olan. Gözünü ona nedir bilir misin? Gözünü insan terbiye etmeli, özünü terbiye ediyor. Efendi kadın çıplak gözü yok, işte bakmayalım mı? Evladım kadın çıplak geciyorsa Allah senin gözüne perde indirmiştir, kapak vermiştir. Bakmayacaksın. O kapamıyorsan sen kapayacaksın. Ve bu nefsindir öyle. ıslah etmen lazım. Dedir. Sonra baktığın kadın bir kimsenin annesidir. Ya kız kardeşidir ya evladıdır. Senin kız kardeşine annene evladına laf atsalar baksalar razı olur musun? Kendine razı olmadığın şeye başkasına nasıl razı olacaksın yapacaksın o işi? Evvela kendine iğneyi sok sonra başkasına çuval dızı. Yapma öyle şeyler. Mümine ve Muhammedilere, aşkı sadıklara, Allah'ın kullarına yakışmaz. Bu sıfatları at. Özün, sözün, erkek olsun, merdol. merdo Ve nefsi emmarene dizgini vur. Gözünü haramdan sakın. Ve gözünü patir Temizle gözünü. Gözünü temizlemezsen gözünü patlatırlar sonra. Gözünü temizle. Gözünü temizle, kötülükten Hain bakmaktan, kötülükten gözünü temizle, gözüne ibret nimetini koy. İbretle bak. Buna çalış. Yani zahirimiz adam olduğu gibi batınımız da adam olmaya, adam etmeyi çalışmamız lazım geliyor. Bu da biraz gayet lazım bizim için. Uğraşmak lazım yani. Evet, Allahü Teala gizli ibadetleri cennete gizli olarak alacaktır. Gizli ibadetin başında da ilk oruç gelir. Gizli mesela dediğim gibi, sen yahu ben yesek gerçek buraya, kimse bizim ahvalimizi bilmez. Allah hele kendi aramızda. Gizli ibadetleri oruç. E ve avamın orucu da bu. Yemek içmekten kendini mehretmek, yemek bir cinsi nasipte kendini büyütmektir. İkinci nevi oruç, daha yüksek zavallatın orucu. Yemeyi içmeyi terk, cinsi münasebeti terk ve aynı zamanda yedi azayı oruç tutturmak, gözüyle harama bakmamak,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 Yadan çekiştirilerek, hiç yakışmaz zaten insanlara ama bir zamanına, bu illetler kadınlarda vardı, şimdi zamanımızda erkeklerde de zahir olmaya başladı. Hele cami cemaatinde. Maalesef, bunlara görüyoruz ve şahit oluyoruz hiç yakışmıyor cami cemaatine. Çünkü iblis, oradan ibadet ve taatını Müslümanlarını yıkmak istiyor. İşte şalvarı vardı yoktu, sakalı vardı yoktu, kestiğdi, kesmediğiydi, öyle. Efendim yüzüne karşı söylemeyeceğiz, söyleyemeyeceğiz arkasında. Zaten, Yüzüne karşı söyleyerek kalp kıranla, arkadan söyleyip de kalp kırana değil vardır, azap vardır yani. Azap. Leylülü küllü hümezeh. Kaygı sevmesinin tefsirinde böyledir. Yüzüne karşı konuşarak kalp kırmak. Hele iyilik yaptığı adamın kafasına yaptığın iyiliği söylemek, başına vurmak. Yaptığın iyiliği iptal et bu sorusu. Açtın, ben seni doyurmadım mı? Sana pantolon giydirmedin mi? falan böyle bütün yaptığın hayır hasenat iptal olun. Yaptığın iyiliği Hani şöyle babalarımızın söylediği gibi, yap bir iyilik attığımıza balık bilmezse Halik bilir. Karşındaki adamdan mukabilinde iyilik beklemeyeceksin, teşekkür de beklemeyeceksin. Bir mükafat da beklemeyeceksin. Ancak yaptığın iyiliğin karşılığını yerin göğün sahibi, bilinen ve bilmeyen alemlerin maliki olan Rahmanu Rahim olan Allah rahmet Bunu göz önüne al, öyle iyilik et. Onun için Cenab-ı Allah, i Mustafa'yı, Ehl-i Mustafa'yı sureyi insanlam edin وَيُطْعِبُونَ اَتَّعَامَ عَلَىٰ هُبِّهِ مِسْك۪ينَ وَيَت۪ينَ وَاِسْيَرًا Onlar sevdikleri ta'amı seve seve yetimlere, yoksullara ve esirlere verirlerdi. Kim onlar? İmam Ali kerâmü Allah'ı ve şehh. Bir hadise olmuş böyle bir hadise. Cenab-ı Fatıma Tuz Zahara. hasta olmuşlar. Hasta olunca Cenab-ı Hakk'a nezletmişler. Oruç nezletmişler. Ya Rabbi evlatlarımıza sıhhat verirsen oruçlayacağız Ya Rabbi demişler. Onlar da sıhhat bulunca nezirlerini yerine getirmişler. Akşamüstü iftarlık sofrasını hazırlamış. Yapabilecek misin bakayım? İftarlığı hazırlamışlar, kapı alırmış. Bir miskin gelmiş, miskin de maalesef sümüğü değil. Akşama yiyecek olmayan kimse. Arap'ta miskin, yok, yokluk kimce kimseye derler. Türkçe'de bizim sümüğü akıyor böyle serserbele ama ben miskin derler işte. Aç fakir geldi yani. Şeyhendillah ya imam dedi. Olduğu gibi iftar tepsisini kararıya vermişler miskin. İkinci görüşmüşler suyan bulmuşlar ustalarını. Ya buydurursun? Bunlar ehl-i beytim Mustafa. Hazreti Ali keramatullahı rş sormuşlar demişler ki ya Ali zekat kaçta kaç demişler? Sizce göre kırkta birini vermek, bize göre hepsini vermek, hatta üzerine kelleyi vermek demiş. Ha sen parayı kıyamıyorsun zekatı vermeye. O zekatını verme, vermeye kıyamadığın paranın yılan olacağını, verin ya mı kıyamette senin boynuna dolanacağını, Allah hem Kur'an'da hem de Hadis-i Peygamberi'de haber veriyor Peygamberimiz. سَيُتَضِّقُونَ مَا لَحِلُوا Onların bahredi veremedikleri mallarını onların boynuna dolayacağız diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Yine Ebâ Hüreyre Resûl-i Ekrem'de niva edilir, zekatı verilmeyen mallar iki başlı yılan olur. Ve sahibinin koynunda bulunur ve mahşerlerinde boynuna dolanır. O kendini kurtarmaya çalışır, yılan der ki benim niye kurtar benden kurtulmak istiyorsun? Dünyada pek sevdiğin ben senin falandım, herkesten gizler ve saklardın beni, şimdi beni kurtulmak istiyorsun diyecek. Gene bir yere alalım surayı tövbeden bir yer var, zenginlerin kulağı çınırsın, zekatını vermeyinlerden tabi. Bazısı da veriyoruz ya, vergi başka zekat başkadır. İstersen devletin ilgisini verme bak ne yapıyor. Ama öteki yere kalıyor ama biraz daha şiddetli. Estaizu billah, vellezine yeknizûne zehebe bel fiddata, وَلَا يُمْتُبُونَا ف۪ي سَر۪يلِ اللّٰهَ وَذَشُر۪ينَ azabın اَل۪يمٍ Şu kimseler ki, altınlarını ve gümüşlerini kilitlediler, sakladılar, Allah yoluna infak etmediler. Habibim Muhammed'im, Azab-ı Elim onlara tefsir et, olay var hemde, istiza var. Mal kendini zannettin sen, ne zannediyorsun valla? Neyine güveniyorsun? Efendim, ben. Eee, öyle nice zenginler öldüler ya, çocuklar sokaklarda süründü, haberin var mı? Merhamet edersen merhamet olursun. Sen babasız büyüdünse, yetim büyüdünse yetimlere merhamet edeceksin. Bilmiyorsun sen yetimliğin olduğunu. Bayram geliyor. Bayram, zengin çocuklarına bir güzel bir gündür. Zengin erişim mühim bir gündür. Dostlarıyla, ahbablarıyla, kavuşurlar. Güzel güzel nimetler, tamamlar yerler. Güzel elbişeleri diğerler giyiciler yerler çocuklarına. Ama fukara için gayet de korkusu bir gündür. Yahu çocuklar ağlar, baba alsın elbişler görür. Çocuk anlamaz ki yok da, onun için bu gözyaşını sileceksin. Akşam olduğu vakitana girdiğin vakitte vicdanın müşteri olacak. Ben bugün kaç kişinin gözyaşını sildim? Ey zengin! Mal benim diyen, senin değil Allah'ım. Bugün kaç kişinin gözyaşını sildim? Kaç tane garibi giydirdim Kaç tane açı doyurdum? Kaç tane su, su verdim? Yarın için kıyamet günü için ne hazırladım, ne yaptım ben bugün? Bunu düşünüyor musun hiç? Yatak senin için bir kabir remzidir. Yakın zamanda yalnız başını yatacaksın, kabre gireceksin, her şeyini bırakır. Altınlarını, gümüşlerini kilitleyenler, Allah diyor, ben demiyorum. Semavatın ve Rabbi, ardın ve bilen, ve bilen alemlerin Allah'ı bizi yoktan var eden, bizi öldürecek, tekrar dirilecek olan Allah. Ha bir kişiyi milyonlara diriltmiş. Neden halk olduğunu da şimdi bir daha bundan sonra dirilmeyeceğim mi zannediyorsun yani? Ne neden halkolundu? İğrenç bir su parçasından olundu. Seni beni dahil Allah tekrar öldürüp diri, diriltemeyecek öyle mi? Önümüze ne diyorsun? Dirilecek ve bu verdiğin nimetin hesabını soracak. Hatta içtiğin soğuk suyun da hesabı sorulacak biraz gününde. Burada karnını yürürlükken etliye komşunu konşunaysa imanın kemalde değildir bir defa. Hazreti Muhammed'i sevenler yapamaz. Allah! Bunu yapamazlar Hazreti Muhammed'i sevenler. Kitabım Kur'an diyen bunu yapamaz. Kaç çiçeği doyurdun Ramazan'da, gönül aldın? Adam doyurmayı eyalik mi zannediyorsun? O vakit enayi olursun kendi İftal adam bu karaları çağırın fakirleri. Komşularını da çağır, gönül de al, ziyanıyor. Sen hoşlara git de, şeytan yollanır, para sarf olduğunu gör, sen de Allah yolunda öyle parayı sarf et. Her akşam bir kişiye içki içme binlerce binler lira veriyor. Sen de Allah için be! Hiç hiçbir ibretin yok mu senin gözünde? Onlar şeytan için veriyorlar, sen Allah için ver. Bugüne kadar şeytan için verdin bundan sonra orayı kes. Allah için ver, Yatırıp, biraz yatırım yapın barış. Şu kimseler ki, altınlarını, yumuşlarını kitlediler. hak yoluna sarf etmediler, vermediler, Allah yoluna vermediler. Allah yoluna dağıtmadılar, düğün üzerine düğün vurdular. Kim o? Kim olsun? Hacı, hoca, şey, padişah, kral, ne olursa olsun kardeşüm azabın Muhammed tebşir Müjdeler müjdeler alay var. Azab elimeti. Allah gösteriyor şimdi. Ne bacağını da söylüyor. O birliktikleri bir gün gelecek. Ya mehumah bir gün gelecek o birliktikleri altınları ve gümüşleri ateşte kızdıracağım diyor Allahu Teala. Cehennemde kızdıracağım onların yanlarına ve önlerine ve sırtlarına bastıracağım. Diyeceğim ki biriktirdiğiniz paranın tadını tadınız bakalım. ''Zuk'' diğer bir ayet-i ''Zuk inneke ''Sen büyük adamdın ve çok büyük adamdın sen'' ''Senin birkaç apartmanın, sayfiyede yerlerin vardı'' ''Fukaraya selam vermezdin'' ''Kendini bir şey zannediyordun, unutmuştun ne geldiğini, sonra cife olacağını unutmuştun'' ''Fukaraya selam vermezdin, fukaranın selamını almazdın'' ''Zuk inneke entel kerif. ''Sen büyük adamsın, tat bakalım cehennemin ateşine'' ''Hadi, hele bir yerde... Yani avanı ve yaranı ile giden gidenler için söylüyor Cenab-ı Hak. Kabire girdiği vakit soracaklar. Yalnız mı geldin? Hani adamların, arkadaşların? Hani avanın? Hani dalkavukların? Neredeler? Yalnız mı geldin? Efendi, hikayeti dinleme bunları benden. Olacak bunlar. Muhbir-i Sadık Muhammed haber verdi. Aleyhi ve Olacak. Gittim. İslam Beşevi'ne bina kılınmış. Bu binayı yaptı. Tevhid ettim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Cehennemin kilidini kilitledin ateşini Söndürdün. Cennetin miftahı ile açtım. Cennet miftahı o. Sekiz cennet kapısını açtım. Neyle? La ilahe illallah anahtarıyla. La ilahe illallah Muhammed Resulullah anahtarıyla açtım. Cennetin sekiz kapısını. Yedi cehennemi de kilitledim bunlar. Yedi tahammülü söndürdüm. Cennetin yüz derece adıda sahip oldu. Sonra sonra bu imanını muhafaza et. Nedir o? Bunun, bu iman, mücerred, rüzgarla havlayan yanan muha benzer. As-Sultanım efendim, bunun etabına fener çevir. Beş rakı namaz, İslam'ın temellerinden birisi. Yani iman mumunu muhafaza olan fener. İki, oruç, senede bir ay, Ramazan'da. Hele eyyamı sairede tutabiliyorsan, tutamıyorsan dilini tut. Kimsenin kalbini kırma. İyilik yaparsan yap, yapmazsa fenalık yapış olmazsa. Görmüyor musun musallığa geçenleri? Senin gibi bir insan da onlarda soruyorlar da imam soruyor, İmam, imamın haberi yok kendinde, nasıl biliyorsunuz diye soruyor. Kimisi iyi biliyoruz diyorlar, Alıyorlar. kimisi iyi biliyoruz diyorlar, ne oldu onun? Halka yalan söyletme, halka yalan şahit yaptırım. Yolculuk var, şarkıyı dinleyelim ama yolculuk arkasını hatırla, yolculuğu hatırla. Sana başka bir uçkuru hatırlatmasın o, yolculuk var yolculuk. Sana ahirete hatırlasın, yolculuk var yolculuk. Saçına, sakalına ak düştü, hala ak uslanmadın. oyundan kendini geriye alamıyorsun. Çocuk musun sen? Memlekeden yararlı ne iş yapabildin? Hadi soruyorum, soruyorum, sor bakalım kendine bir, Allah seni hesaba çekmeden kendini sen bir hesaba çekilteyim, hadi. Saçın, sakalın ağırmış, hala oyundasın sen, senin gözün kapanı oyunda çıkıyor. Bırak bunları. Efendim hiç keyfim değil. var keyfi. Sana ben bir içki sunayım ki bir daha ayılma hiç allah Muhammed aşkı. Allah. Onları sev. Zarar etmeyeceğiz. Öyle bir sarhoca olacaksın ki, nar, nar, cehennem, nur olacak. Sana Hazreti Muhammed ağa açacak. Alemlerin Rabbi cemalinden gıdayı yani gıdayı yani perdeyi kaldıracak sana. Cemalini gösterecek bu alemde. Nereye baksan onu göreceksin sonra. İkinci oruç. Yani i̇kinci sınıfın orucunu söylüyorduk. Birinci sınıfın orucu, avam orucu, yemek içmekten kendini yemen etmek gibi de uçkurunu tutmak. Uçkurunu tutmak değil. Yani cinsi münasebetten kendini muhafaza etmek. Her daim böyle yap. Söz müyillemiş şimdi. Ramazanda yemek içmeyi terk ettiğin ve cinsi münasebetten geri durduğun gibi, Ramazan haricinde de haramı yeme, haramdan oluşlu ol. Allah'a emanetli şeyi içme. Oruçlu olur haricinde. Cinsi münasebetten geri dur. Allah'ın gayri meşru şeyine yanaşma, yapışma. Yakışmaz sana. insansın sen. Acaba anlatabilir mi? İkinci de oruç. Demek ki içmeyi terk, cinsi münasebeti terk. Gözüyle harama bakmayacaksın. İbretle bakacaksın. Kulağından söz dinleyeceksin Söylüyorlar. Oradan yürü. Hemen terk ediyoruz Bak, efendiler, Ramazan münasebetiyle camiye geldiniz memnun oldum, bu bir iman alametidir. Ve inşallah istikbalde de sizlerin 5 vakit namaz, namaz kılacağınıza oluyorum ben. Allah da böyle, Cenab-ı Hak da böyle bize bunu ilham ediyoruz ve bildiriyoruz böyle bir iman alamettir bu. İnşallah Ramazan'ın sonra da böyle beklerim sizi. ben camiye, cumalara bile. Gelmelisiniz camiye, cumaya, cumaya gelmelisiniz. 5 vakit namazı kılmalısınız kardeş Bak görüyorsunuz Ramazan 1'deki 15 oldu. Ömür de böyle. Dün gençtik, çocuktuk, mahalle oynuyorduk. Sonra genç olduk, sonra din ihtiyar oldu, yürüyemiyoruz. Genç, sana söylemiyorum, sana söylüyorum ama sen bilmiyorsun daha ihtiyarın şeyini. Yarın suyu içeceksin, miden hazmetmeyecek. İçtiğin suyu çıkaramayacaksın, o hale geleceksin. O gün gelmeden namaz kıl be. Bir gün gelecek, ağaçlığa tahammül edemeyeceksin. O gün gelmeden oruç tut. Alıştır kendini. Ayaklarından kötü yere gitmeyecek ikinci sınıf oruçlanlar. Elle kötü tutmayacaklar. Kötü yazmayacaklar, kötü söylemeyecekler. Zaten mümin tatlıdır tatlı ise, tatlı manasına, helva manasına, bakva manasına değildir. Müminlerden kötü söz zahir olmaz. Müminlerin özü kötü değildir. Müminlerin elinden kötü şey zahir olmaz. Müminler kötü yere gitmezler. Allah'ın sevgilileri, hayır Hasanat varken ne işi var şeytan yollarında? Ha. Ve arkadaşlarınızı bak söylüyorum size, hepimizin başına gelebilir, hepimizin başına gelmiştir, geçmiştir, olabilir, İnsanız. Dünyada günahsız bir kişi var, masum olarak, iradesi alhakta olduğu için, Hz. Muhammed Mustafa'dır, diğer peygamberlerden zerbe sadir olmuştur diğer nebilerden. Ha şimdi birkaç şey söyleyeceğim sana, bu tavsiyede bir tutarsan, bu işlerden vazgezeceksin. Mesela efendim ben içkiyi bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum bir türlü dersen bana öğreteceğim sana şimdi bunu sözünü. Evvela allah Teala'ya kalbini ilerledikten sonra, ya Rabbi ben bundan istikrar etmek istiyorum. Beni buradan vazgeçir, her şeye kadere kayıyorum sensin diye göz düşüklükleri sonra içki arkadaşlarına terk edeceksin evvela İçki arkadaşlarına terk etmeden içkiyi terk edemezsin, onlar seni yoldan çıkarırlar. Ben sana ilaçlarını söylüyorum. Kumar oynuyorsun, kumarı terk etmek <gülüyor> istiyorum değil mi? Evvela kumar arkadaşları terk edeceksin, kumar kumar arkadaşları kimler oynuyorsun, onların yanına gitmeyeceksin. Sonra Allahü Teala, Ya Rabbi beni bu kötü huylan beni vazgeçir Ya Rabbi Allah hayal var edeceksin. Ama Her şey böyle. Kötüyle düşüp kalktığı müddetçe kendini kurtaramazsın, çamur içine düşmüşsün manevi çamurun içerisine. Kurtulmak için elini attıkça, tuttuğun yer kopar ve genetiklerden çamurun içine yuvarlanırsın. Birincisi avamuruk, ikincisi hava sorucusu. Yüksek derece, yedi azasıyla, ile kötüye getirmek, elle kötü tutmamak, burunla kötü şeyi koklamamak, gözüyle kötüye bakmamak, lisanıyla kötü söylememek, kulağıyla dinlememek, yemek içmeyle men etmek nefsinden bir de cinsi münasebedir. Bu ikinci derece. Üçüncü havasız havas orucu var. Aynen böyle yemeği içmeyi cinsi münasebeti 7 hazıra oruçsuzdan sonra kalbine Allah ve Resulullah muhabbetinden başka bir şey sokmayacak. İşte bu havasız havas, -havas olduğu ki en makbul oruçlardan bir tanesi budur. Ben diyorum ki işte bu oruçtanlar mahkemeyi kübrada hesap vermeden deftere okunmadan gizli olarak cennet o almayacaklar. Ramazan'ın evveli rahmet. Allah İftar vaktinde sana rahmetle nazar ediyor. Efendi ben çok günahkarım. Bana söyleme bunu. Havanın her bir zerrası kadar günahın olsa Allah'ın rahmeti bundan geniştir. Allah'a ne Sen gel Allah'a dön. Allah'a Allah. dön Allah'a dön. Allah'a Allah rüzgar et. Allah de. Lisanın Allah'ı da kalbin Allah'a bağla. Lisanın söyleyip kalbinde yoksa münafık olursun. Olmaz öyle şey. İsmi, hakkın ismi dilinde olsun. Sedgisi, muhabbeti göğünde olsun. Allah kafasına gelen hiçbir kolu boş çevirmemiştir. Çevirmez Allah. Rahmandır, Rahim'dir, Settardır, gafardır. Musa peygamber öyle söylemiş. Ben daha iyi mahsuma gitti, söyleyeceğim yine sizlere. Demiş, ya Musa, Firavun 80 küsur sene ene rabbi ala dedi. Ben sizin rabbi alanızı bir ilan ettim Allah herif ilahım diyor Firavun. 80 küsur sene. Ya Musa, zatı eviyle alama kasam ederim ki, bir kere Sübhane Rabbi el-Ala deseydi, ona diyor Hz. Allah. Aman o, bende Musa idi, biz bende Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hani bir zat İmam-ı cahfer geldi de, aleyhisselam, dedi, ya İmam, bana Allah'ı göster demiş. Hazreti i̇mam demiş ki, o resimler ama, وَلَمَّا ya bir bana kendini göster ben sana bakayım demiş Musa peygamber. ayet gelmenin beyanı. Denizden bir katı olarak söyledik. Hazreti Cafer-ı Sadık öyle söylüyor. Musa peygamber Kelimullah iken Allah'tan bunu istedi. Allah dedi ki sen beni göremezsin yani derani. Sen beni göremezsin dedi. Demiş ki o zat Hazreti İmam'a. O demiş vakti Musa idi. Şimdi vakti Muhammediyettir demiş. Ceddin Haydar-ı Kerrâ i̇mam Ali buyurdu ki La abudu Rabbenlem erah. Ben görmedim, Rabb'e ibadet etmem diyor demiş. Cettin Ali demiş. Eee, i̇mam bakmış ki adam da dolu boş değil. Dedi, güzün bunu Dicle Nehri'ne atın. Fakat boğmayın dedi. İdvanına. <gülüyor> Götürdüler. Beyler, hayatı ve l-mümat bıraktılar onu. O çıktı, yemin etti. Vallahi gördüm, billahi gördüm ya İmam diye. Tabii, Mücahber-i Sadık Hazretleri, Ali Muhammed'den, Allah şefaatlerinin ailesini bilmemizdi. <gülüyor> Aman şikayetlerinden korkarız. Ya... Yerden semaya kadar, daha arşa kadar sevabımız olsa, onları birini kırarsak iş felaket olur. Allah hafıza oluyor. Aman büyüklere yüz atmayın. Aman büyüklere kırmayın. Aman onlardan bütün, yüzümüzün her tarafı simsiyah günahla kara, göğünümüz günahla yara olmuş bir şefaat sağlamız onlardır. Onları kırmaya bakmayınca. Baksana ne kadar bir mühim bir zatı Ekrem. Bir şey daha söyleyeceğim. Duhalettir şimdi, yorulmazlandır bu. bu Aferin beni. Patronlar da bizi affetsinler patronlar yani. İşçilerini <gülüyor> unutuyoruz, unutuyoruz, birerim Zafer-i Saad-ı Kadri'de namaz kılıyormuş camide, mesutte? Bir zaad da oraya gelmiş namaz kılmaya, parası var, altını biraz, 100 altın varmış. Bindir hem, o da göre. Namaz kılarken, arkadaşları gelmişler, yavaşça bu adamın altını oradan çekmişler. Duymamış adam. Sonra kaçmış, gitmişler. Şaka yapmışlar yani, latin diye. Namazı iftirmiş, hiç para yok. Camide Hazreti İmam'ın hoşuna kimse yok. Gitmiş, imamı yakasayan, sarılınmış. Tanımıyor ama İmam-ı Kadri Saad-ı Demiş ki, ''Efendim benim paramı verdin.'' Demiş, ''Evladım ben senin paranı görmedim, bilmiyorum, ben burada namaz maske... kılıyorum.'' ''Hayır, senden başka ödene kimse yok. Cinler almadı ya bunu, sen aldın.'' Aldın, almadın, bakmış ki daha ses yükselmeye başlamış adamın sesi. Çünkü, bazı adamın ameli kerttir köpektir. Kimi elinden gitimi mi, başla havlamaya, hırlamaya. İnsanlar insan gibi konuşurlar Demiş ki, i̇mam, Hazreti imam diye benle beraber'' demiş, almış, evine götürülmüş. Ne kadardı falan demiş. Bin dirhem ya imam demiş. Yüz altın bin dirhem de çıkarmış Hazret. Buyurmuş. Al, hadi itiyorum. Adam gitmiş diyeceğe arkadaşları da gülüyüyorlar. Ne oldu? Paran mı kayboldu? Paran kayboldu mu? Gittim aldım demiş. Yakalamıyor kasından herif. Bırakırım indim. Demiş. Demişler senin paran burada yok. Ne parası? Biz aldık mı? Şaka yaptık demişler. Biz şaka yaptık sana. Senin paranı biz aldık şaka yaptık. Ya o e, sen demesi o adam birazcık gittin çettin demiş. Almış parayı adam, utanır gitmiş, Hazreti İmam'ın kapısını çalmış, Hazreti İmam'ın buyur. Efendim demiş, affedersin yanlışlık oldu bu iş. Bizim arkadaşlar şaka yapmışlar, benim haber merkezim arkadaşlar varmışlar parayı. Şu paranızı lütfen alın, yok. Burası madeni i nübüvvet-i ehli beyti Mustafa'dır, verilen şekeri almaz demiş. Sana hediye edeyim onu, ben hadi fukarayı da aturum isterseniz. İsterken niye istersen i̇ster, ister fukarayı da atın. Onun için bunları kırmaya gelmez, onlar birer hidayet güneşi. Allah sünnemizi bunların şefaatlerinden mahrum bırakmasın, sonra hal harap olur. Bunlara hoşunu dersek, korkulacak bir şey yok gibi gibidir. Çünkü hep bize biri sahip çıkar bizim mahşer dönemde, bırakmazlar. Bir çoban sürüsünü bırakır mı hiç? Başta Resul-i Ekrem var sallallahu Onlar onun evladı yani bırakır mı? Bırakmazlar. Ama illa Resul-i Ekrem'i çok sevin. Onun alini, evladini, ehl-i eshabını, ensarını, evliyasını sevin. Sevin, çok sevin. Ve onun yoluna ayrılmayın. Efendiler, Rıza, Rıdvan, Doğru Yol, istikbal Hep oradan. Allah'a gitmek isteyen Muhammed'in kapısından girsin. Oraya ve Asul olacak. Ali de orada bulacak. Ömer de orada bulacak. Ebu Bekir de, Osman'ı da, Sa'da ve Sa de, de Übeydi bin Zerrahi de, da, hepsi orada bulacaklardır. Meraki-i Mukarrabin'dir. Onlar, fimak katı Sıkkın İmde melik Muktedir'dedirler. Bakanlara onların odur. Şimdilik, Efendiler... Ramazan'da Kur'an vesaire, semali kitaplar nazi olmak münasibetiyle geceleri biraz Kur'an okuyun. Hepinize söylüyorum. Kur'an okumasını bilen bilmeye, öğren. Ne demek öğrenmek? Başımızı helakete sokan, belaya getiren cehalet değil midir bizim? Okumadık, okumadık, bu hale geldik. Oyuncak olduk. Kur'an'ı oku, Mektubu Rabhani. Efendim bilmiyorum, bildiğin sureleri oku. Gece mutlaka bir şey oku biraz. Günümüz mutlaka biraz tevhid et ama duyarak tevhid et. Ağzında tevhid görününde şeytan olmaya. Ağzında Allah'ın ismi, göğünde muhabbeti sevgisi olan. Ağzında Muhammed'in ismi olsun, muhabbeti gönlünde olsun. Ehli Beyt'in ismi ağzında, muhabbeti gönlünde olsun. Çıkın çıkarma gönlünde. Onlar kalpten çıktı mı? O kalp şeytan evidir. Şeytan sarayı olur, şeytan evi olur. Mutlaka Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. da biliyorsunuz Müslümanlar. Gare dedim biraz daha. Şeytan size birer. Ramazanın ortasına doğru biraz hafifledir cemaat bile. Yapmayın öyle şeyler. Tamir edin. Allah'tan yardım isteyin. Bak, namaza ne diyoruz biliyor musun? ve نَابِدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Manası şu, Ya Rabbi sana ibadet ederiz ve ibadet yapmak için ancak senden yardım isteriz. Allah'ın yardımı olmayınca kullar ibadet edemezler. Onun için Allah'tan yardım iste ibadet yapmaya. Dün camide oturuyorumdu Bayrişenmiş'in kimden sonra falan orada ağacın altında gençler oturuyorlar, Ramazan'da yiyorlar falan filan Birisi betuva, betuva etmeyin çocuklar, efendim. Size de öyle söylüyorum. Yapmayın, günahdır. Onların ecepleri, hacı, hoca, şeyh, şehit, gazi, hepsi öyle. Bu evde, bu, bu milletin evlatları böyledir. Hepsi öyle. Onlara dua edin. Ya Rabbi, bunları şen gibi, oruçtan bunlara da zevk ver Ya Rabbi. Bunları da namazın namazdan zayıf araya Allah kalpleri çevirirse hemen bir anda her şey olur. En katı kalp hemen yumuşar. Dua edin daima. Sakın ha, kötü kötü söz söylemeyin. İnsanlarınızı kötüye alıştırmayınız. Genç onlar, kusurlarına bakmayın. Allahü Teala onların affetsin cenab Allah. Allah hepsinin kalbini nuru imana, nuru imale münevver kılsın. Kalplerine aşkullah muhabbetullah ile münevver edilsin edatlarımızı. Görmediler ki, bilmiyorlar ki ne. Görsünler ki yapalar. Görmeyince ne yapacaklar bilmiyorlar. Birçokların ailesi, aileleri bilmiyor. Öyle çocuklar geldi ki bana ara sıvıvası namaz nedir, ibadet nedir, Allah nedir bilmiyor. Hatta bir çocuğu, şimdi tekabüt bile olmuş. Hala kendime çocuk zannediyorum. Aldım falan yetiştirdim. Annesi geldi bana davacı oldu. Oğlum aldım dedi. Bu dans saklası yine sen bunu dansla ne dersin, ne yaparsın falan. Benim oğluma kız görmezler dedi. Vallahi böyle bak makam Muhammed'e geleyim ya. Öyle anneler var yani, böyle govalar var. Çocukların ne kabahatı var evlatlarımızın? Dua ediniz. Dua edin. Allah dua ile birçok şeyleri fettirir. Göğün direği duadır. Dinin direği duadır. En büyük ibadet duadır Allah'tan istemek İsteyiniz. Bak resul Ekrem dua etmiştir. Demiş ki ya Rabbi bu din İslam'ı ya İbu Cehil'le yahut Ömer'le teyit etmemiştir. İkisi de asi idi, Korkunç hiç merhametleri yok. Hele Ömer İbni Hattab İslam'ın evvelki durumunda Müslüman olan köylerini döve döve öldürürdü. Müslüman oldunuz diye. Efendimiz dua buyurdular. Ya Rabbi bu dini İslam'ı ya Ömer'le ya Ebu Cehil'le teyil eyle dedi. Ertesi günü Ömer İbni Hattab geldi imane müşerref oldu. Ya, e Tabii peygamber duası ama e, peygamberin duası Ömer'e. seni duanın bizim gibi insanlara. Dua edin. Kötü miyim? Zekâtlarınızı verin, yoksullara yardım ediniz ve iftara adam çağırın, götürün, iftara adam yedirin. Ben yemek yedirin mutlaka, yedirin, yedirin, verin, verin! Verene, veren alandan eftaldir, verin. Veren el alanın üstündedir, verin, yedirin. Bir adam bir adama iptal ederse, yedirirse, oruç tutan adamın sevabı kadar, iptal aynı sevabı alır. Cevabının yarısı ona yarısına kalıp manasına değil. Oruç tutan adam yüz sevap değil mi? Yüz sevap alacak Allah'tan, yüz sevap alacak. Öyle tarz edelim. Yüz sevap olacak İftal ettiğin adama cana bak o oruç tutana yüz sevap verdiği gibi iptal ettiğin adama da yüz sevap verir ayrı yeten. Bedava sevap bak nail olursunuz. Selam verin birbirinize. Sevişin. Yedirin, içirin, selam verin. Ve Kur'an'ı okuyunuz ki iki cihanda felaha nail olasınız. Vallaha yediyverdi aleyhisselam ve eğitimi enşai ile salatınıza.